Alhamdulillah لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله وما تشهيه قيام صومنا ليلا نقديا انشرو بنا الحق صلوا على محمد محمد محمد أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ أَوْ نَرْوُدُ بِكَمَ inna ba'da fani itmu wa laa tajassassu wa laa iktaz ba'dukum ba'da ayyu hibdu ahadukum en yakula lahme akhili وقال الله العظيم اللهم بارك في Allah Teala imamımızı Kur'an eylesin. Amin. Onun önderliğinde kendisine kavuşmak nasip eylesin. Amin. Bu derslerden Hazreti Kur'an-ı Kerim'den azami derecede istifadeler müessir eylesin. Amin. Amin. Akşam namazını kılırken kendi okudu? İmam efendi Rabbimizin hangi ayetinden okudu? Rabbimiz ne buyurdu? de buyurdu: "Estagfirullah. Yevme nad'u Yarın ahirette her kısım insanı imamlarıyla davet edeceğiz önderleriyle çağıracağız. Önderlerinin peşine onları seyredeceğiz. Şimdi imamımızı soracaklar. Evet. İmamım kimdir? Kedikleri vakitte imamım Hazreti Kur'an diyeceğiz inşallah. Yani onun rehberliğinde yaşarsak, onunla meşgul olursak, ona iman edersek on amel edersek o bizim imamımız olacak. Münker necir şu halinde kabirde cevap verirken de soracaklar. Babbin kim? Peygamberin kim? Dininde ne? imamın İmamın var soracaklar. Sen dedersen ki imamın Hüseyin efendi cevabı şaşırttın. Sizin köyün imamını sorma Allah. İmamın Hazreti Kur'an diyeceksin. Yani önderin. Rehberimiz hangi kitap? Hazreti Kur'an. Cevap verken, allah Rabbi, Rabbi Rabbim Allah ve Muhammedun sallallahu aleyhi ve sellem Resulü ve Nebî Ahmed Ali Sayyaf, Peygamberim, Vel Kur'an Kitabı ve İmami, Kur'an benim kitabım ve önderim. Vel kabret ve kibleci, kabret kiblem. Vel müminler ikiwani, vel müminat ikiwak. İnanan erkekler erkek kardeşleri, inanan kadınlar kız kardeşleri. Böyle cevap vereceğiz. Allah'ım kolay eylesin. Amin. Ölmeden mühter anlaşılmalı. Ölenler de haber veremiyor. O düşün bir gizem gidiyor. Bu işler kapalı. Aşağısı kapalı. Ama Kur'an-ı Kerim'e hadis-i bize oradan kapı açıyor, pencere aralıyor. Haberdan ediyoruz bizi. Femelûk şey. <gülüyor> cektâû bi'yevînîn kime amel defteri sağ elinden verilirse sevap günah tartıldığı vakitte defterler uçuşurken gelip salamına düşerse وَوَلَا كَبْرَوْنَا كِتَارُوُ işte onlar kitaplarını serisi bir şekilde okuyacaklar kendilerini yazdırdılar ve ya dünyada yaptıkları amelleri oraya yazdırdılar وَلَا عِذَلَيْهُ مُنَفَت۪يلَ kurmanın çekirdeğinin oyunu var, böyle şey yeri çekirdeği açtım ama bitti, düşük yeri var orada bir zar var, böyle bir fetil diyor Arapça o ne kadar yani ufak, ince bir şey o kadar bile haksızlık yok onun için imamını belirlemek lazım Hangi meclise devam ediyorsun? Ediyorsun? Şimdi siz Kur'an derslerine geliyorsunuz. Bu dersler ayetlerden, hadislerden oluşan derslerdir. İnşallah Rabbim bizim bu derslere gelmemizi ve bu sohbetleri dinlememizi Hazreti Kur'an'a uymak olarak kabul eylesin. Amin. Hazreti Kur'an'ı imamımız olarak kabul eylesin. Amin. Ve o imamından ardından bizi bu derslerimizden ayırmasın. Amin. Bunlar kendileri de Allah'a ve Allah'ın kullarına karşı bir şey yapmazlar. Allah'ın kulları da kendilerini Allah'a karşı bir şey yapmazlar. Allah'ın kulları da kendilerini Allah'a karşı bir şey yapmazlar. Allah'ın kulları da kendilerini Allah'a karşı bir şey yapmazlar. Allah'ın kulları iki kendilerini Allah'a karşı bir şey yapmazlar. Allah'ın kulları da kendilerini Allah'a karşı bir şey yapmazlar. Allah'ın kulları Beynala تعمل ابصار gözler kör olmaz, Olsa da zarar olmaz, sebep olur. Ve la'kin ta'mal kulubu ki fi sujud ortasındaki kalpler kör olursa iş yaş olur. Yani iman yok. İman olan kalp kör değil. Elhamdülillah. Kim dünyada körse ahirette daha kör, kim ahirette hiç iman etme şansı da yok. es e kabul kabul olmayınca yok. Gözü de kör, mahşer kör çıkacak. اَبَنَا عَرَضَانْ ذِكْر۪ي Kim benim zikrimden yüz çevirirse, zikrimden ne demek? Beni anlatan kitabımdan, bana çağıran peygamberimden, ayet dinlemeyen, tefsir dinlemeyen, sohbet dinlemeyen, hadis dinlemeyen adam Kur'an'dan yüz çevirmiştir. Daha nasıl yüz çevirecek? yani evdeki Kur'an'ı koyup da ona doğru döngüse otursa Kur'an'a yönelmiş oluyor mu? namazı okaptırsın zikrinden yüz çevirirse filmleri kaçırmaz dizileri kaçırmaz haberler, reklamlar filmler, tiyatrolar magazinler bilmem neler Kur'an'a geldim, ayet, hadis, sohbet, tefsir, fıkıh akayt, tasavvuf Allah'ın zikri yanını sıkar vakit vermez ona. kim benim zikrimden yüz çevirirse feyne lehu banka, ona dar bir hayat sıkıntılı bir yaşantı bunalımlı bir geçim isterse trilyoner olsun belediği yok devamlı iflas edeceğim aç kalacağım, batacağım en fazla zenginden daha çok düşündüğüm fakir bir soğan dolmuş basıyor yumruğu, tuzu yiyor Zenginde kâr kara Kaç trilyonluk seneti var, çeki var, dönersin. Fakirin ne dönecek? Dönecek bir şey yok. Bir adam ne kadar parasız olsa, zikri olmasa, ibadeti olmasa, sohbeti olmasa, geçimi dar. Ya hayatı dar, bunalımlı. Böyle şuruyu merkez kıyamet Kıyamet gününde de onu kör olarak haş bir de cinsel travma da hiçbir şey görmüyor. Şu görmek ne büyük nimettir. Biraz gözlerini kapatsan, yani bir yere gitsen, yeni gittiğin o evi zaten biliyorsun kendi evini, yum gözlerini kölebe mi oynuyoruz ya? Yum gözmüş ondan sonra. Onu anlamazsın öyle. Gözünü kapatacaklar, bantlayacaklar, böyle bir iki gün dolayacaksın. Hem de bir yerlere gideceksin. Hiçbir şey görmeyeceksin. Ne kadar sıkıntı başlarında. ya kendimi, ama ya Rabbi niye beni kör olarak mahşere haşvettin? Bu ne gündü ben ne diyeceğim görüyorum. Hale kervelik Allah Teala cevaben buyurur işte sana böyle yaparım çok uygun bir ceza etek et, ya ya günafenesi ha sana bizim ayetlerimiz geldi Kur'anımız geldi sohbetlerimiz geldi bağazlarımız geldi sen onları unuttun yani terkettin. Ekezzalike liyumet bugün sen de böyle cehennemin dibinde terk edileceksin. Kimse seni haline olmayacak sormayacak. Kimse seni aramayacak. Bu ne bir yalnızlıktır. Kur'ansızlık bahşettir. Zikirsizlik yalnızlıktır. Kabirde mahşerde sıratta cehennemde herkes cehenneme giren hepsi birbirinden beter. Seni hatırlı kim soracak? Cennete gider getirsin seni soramaz. Cehennemdeki de birbirinden beter. Kaldın yap yalnız. Dünyada ne kadar zor yalnızlık. Körlük. Bir yerde bırakılmak, aranmamak, sorumlulamak. Birkaç günlük hayatta ne kadar zor geliyor bize. Ebedi ahiret böyle mi olsun? Olmasın diyenler, bu meclislere gelenler, derdine derman arayanlar, ahirette kutuluş çözümü arayanlar, şu mübarek üç aylarda şaban Ay, berat gecesi geliyor haftaya inşallah haftaya perşembe sohbet var mı? var çünkü Perşembe cumaya bağlayan gece biz bırakmayız, o bizim cuma gecemiz en büyük gecemiz İnşallah. gelin oradan haftaya mutlaka, akşamdan sonra ne konuşalım e şimdi ertesi gece cuma berat gecesi senenin kadir gecesinden sonra en büyük gecesi bir de vakti belirli olmak bakımından hepsinden önemli gecesi çünkü Kadir gecesinde kesin şu yemin edemiyorsun bunu da ediyorsun bu ikvarlalar Kadir gecesinden daha önemli şimdi gecesinde birileri cennetten beraat alacak yani cehenneme zümera bazıları cehennemden beraat alacak bir cenneti zümera şimdi biz hangi taraftan olacağız? Beraatimizi alabilecek miyiz? Cehennemden beratımızı alabilecek miyiz? Bu ne kadar önemli bir mesele. Bir sene başımıza neler gelecek, dualarımız kabul edilecek, hayırlı kazalar, kaderler olacak mı? Bütün bunlar Cuma gecesi haftayı. Cuma'yı, Cumartesi yapalım. E biz bir gece evvel burada ne var? Haftalık multak dersimiz var. Ya sizi geçitmemek çalışıyorum. Yani sizi de çok geciktirmemek inşallah istiyorum tabii. Perşembe, Cuma'yı ağlayan gecede ne konuşalım? Ne konuşalım biliyor musun? Evela başımızın derdine çare alalım. Berat gecesi çok mübarek gece ama biz onda beratımızı alamayacaksak bizim için çok uğursuz yani Cehennemden beratın alanlar için mübarek gece. Eğer biz alamayacaksak yandığımız gece. Onun için biz Önceki hafta herkes birbirini haberdar etsin. Konumuz ne olsun? Beraat gecesi affolmayanlar. Kimlermiş? Madde, madde, madde, madde okuyalım, tahlil edelim, tespit edelim, durum tespiti yapalım. Acaba o maddelerden birinde bizim dahlimiz var mı? Bizim de affolmayacak, affolmamızı engelleyecek, beraat almamızı engelleyecek bir günahımız var mı? O maddelerin içinde yerimiz var mı? Var ise hemen mübarek cuma gecesi bir gece ben bir nasuh tövbesi yaparız. Bir tövbe istiğfar, kuvvetli bir tövbe bir daha yapmamak üzere, ertesi gece beraatta da beraatımızı alırız. İnşallah. Yani bir gece evvel fren yapalım. Fren yapalım ki mübarek geceye girdiğimizde af olalım. Ne güzel rastladık. bir gece evvel bir tövbe bir temizlik, mübarek cuma gecesi bir amellerimizi gözden geçirme fırsatı doğuyor. Ertesi gecede inşallah, bir günde inşallah burada tövbe ederiz. Ertesi günde cuma ya, cuma günah yapmamaya çalışırız zaten. Harama bakmamak, haram dememek, falan falan. şarkı türünü dinlememek. Böylece, kıymetledi o iftiradan delimizi korumak, bir gün ya bir gün. Bir gün duramaz mısınız? Bir gün ya. Cuma gece burada tövbe yaparız. Cuma'da da Fren yaptık bu freni tutarız. Akşamda da berat gecesi beratak oluruz ya. Beratlarımızı alırız. Ondan sonra Koyver gitsin freni patlamış araba gibi. Değil öyle ya. Ne olur mu ya? Ondan sonra da mümkün mertebe kendimizi frenlemeye devam edeceğiz. Bu cihattır. Bu nefisle, şeytanla cihattır. Bu ölümceye kadar can tenden. Çıkmadan bu harp bitmeyecek. Bu harp bitmeyecek ama kazanan taraf Allah'ın tarafı olacak İnşallah ruh tarafı kazanacak akıl tarafı kazanacak kalp tarafı kazanacak Nedir şeytan tarafı mağlup olacak İnşallah. onun için haftaya af olmayanları bir tahlil edelim hadis yedisleri okuyalım şey edelim ondan sonra bir yılda istiğfar temizlik cuma gününde bir sabır sefa edelim kömürümüzde bir gün sebat yavrum hemen beraata kavuşacağız beraat gecesinde beraatlarımızı alıp bir senelik bir temizlik olacak inşallah Ondan sonra Allah Kerim seneye berasa kadar en azından bayağı bir garantili dualar nasip olacak inşallah. Yani o bir seneyi en azından kontrol edecek dualar var. Onlarla da amel ederiz. İnşallah. Onun için imamımızı Kur'an bilelim. Dünyada zikirden kör kalmayalım. Allah'ımızın marifetinden kör kalmayalım. Ahirete de kör çıkmayalım. Dünyada ilim meclisten terk etmeyelim. Cehennemde de terk edilmeyelim. وَيْكَ اَذُونَ يَفْتِنُونَكِ عَلِيلَذِيَّ وَحَيْنَا اِلَيْكَ لِتَفْتَلِي عَلَيْنَا غَيْرَهِ وَاِلَلَّتَّ خَذُوكَ خَلِيلًا Bu da acayip yani. Habibim az kalsın neredeyse. Benim dersim bu değil. Ben 54 fazladan bir ders yapacağım inşallah şimdi. Yarım saat 40 kadar. Ondan sonra i̇mam torunları gelecek, inşallah gelirlerse, tabii söz verdiler, o da bir dua yapacak size, büyük ipmet alacaksınız. Ta kabri şerifin yanında devamlı murakabe yapıyorlar, devamlı kabri şerifte oturuyorlar, İmam-ı Rabbani büyük feyizlerini yüklemişler böyle, şey gibi, maratonel bir çekmişler böyle, çok feyiz var. İnşallah, i̇nşallah. size nasip olsun. İnşallah. Bir dua himmet gelsin inşallah. i̇nşallah. Serhentten gelsin inşallah. inşallah. Evet. Onun için vakti idare kullanayım. Ama bu ayet-i kerimeler de bu gece okundu. Bunlarda bir işaret var mı? az kalsın kafirler, müşrikler bizim seni sana ettiğimiz dinden, Kur'an'dan seni bile ayıracaklar. Niye? Sana başka bir şeyler uydurtmaya çalışacaklar. Geliyorlar diyorlar ki ya Muammel sallallahu aleyhi ve sellem biz senden harp etmek istemiyoruz, kızışmak istemiyoruz, kapışmak istemiyoruz. Bu işleri düzeltmek istiyoruz. E ne yapalım? Ne yapalım diyor. Sen diyor ki abey davet ediyorsun. Bizim putlarımız da oralarda dizilmiş. Yani diyor putlarımıza bir el sür sen söyle. Hacer nesnede sürdüğün gibi. Bir el sür yeter diyor. Sen yine Allah peygamberden peygamberle namaz kıl biz bir şey e, Bir el sür. O sefer millet ne zannedecek? Bunların da şefaati var zannedecek. Nasıl? Peygamberi bile acaba döndürebilir miyim diye gavul plan yapmış ya. Peygamberi döndürebilir Sen ben kimiz ya? Bizim gibi hocalar kaç paraya? Ne profesörleri satın aldılar? Gavul Hristiyanlar cennete girecek diyenler bu fikre nasıl saplandılar? Nereden döndüler? 20 sene evvel bu görüşe reddiye yapanlar şimdi niye bu görüşteler? Ben de korkuyorum ki 20 sene yaşarsam ben de nerede olacağım diye. Herkesin bir dinici var, parası var demişler. Allah satışa gelmekten muhafaza Amin. et. Amin. Dinimizi, ikmanımızı satmaktan var. Amin. Ya Peygamber'e diyor. Seni diyor, bana istirah etmen için kandım istiyorlar. Az kaldı başaracaklar diye. Az kaldı. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem Şu var. İşte diyorlar, biz geleceğiz, bize sohbet yap. Fakirleri sohbetten kov, sahabe fakir. Yok kovmasan o zaman, onlar arkaya oturup bizi öne al. Onlara bakma, bize bak. Ayıp oluyor biz kölelerle, bilallerle, zeytlerle. Ben koca, Ebu'l-Hakem'im, Übey ibn-i Kalef Bikm'im de. Ya, kaşerlemiş yavrular. Biz diyor, nasıl kölelerle oturacağız? Bize bak bakıyor, onlara bakma. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, biraz bazı kere şöyle düşünmüş. ya bunlar zaten müslümanlar bunlar korsam bitmez bunlar işi anladı acaba şunlara biraz itibar etsem döndürebilir miyim yani iyi niyetle düşünüyor ama Mevla'a veriyor ki onlar seni kaydırmak istiyorlar eğer sen bize iftira etsen o zaman seni dost edecekler en büyük dostlar sen olacaksın ama sen bize iftira etmiyorsun doğruyu söylüyorsun seni düşman ilan et. Ebu Talip öleceği zaman dediler bu yaşlı ihtiyar ölür şimdi kalır. Başımıza kalır. Ölürse dediler bu Muhammed'den sallallahu aleyhi ve sellem bir daha da anlaşamayız. Çünkü bu kimsenin lafını dinlemez. Yine amcasını dinler biraz. Hemen dediler gidelim bir aramızda sul yapsın ölmeden. Şimdi biz Muhammed'i öldüreceğiz. Fakat bu zamana kadar da beceremedik öldürmeyi. Şimdi amcası ölürse biz de onu öldürürsek derler ki amcası sağken öldüremediler bize ayıp olur yani karizmayı sizdiriniz onun için amcası sağken yandan Ebu Cehil, Ümeyye bin Halef bütün yavrular geldi Ebu Süfyan da kafirler arasındaydı geldiler Ebu Talib ölmek üzere adam gönderiler izin istettiler Ebu Talib saygıdeğer yaşlı Kureyş'in ulularında efendim girsinler dedi ne istiyorsunuz dedi, dediler bu yeğeninle aramızı da öyle, öyle herhalde yani öyle demediler de e, Durumun dediler gördüğün gibi vaziyet Hazara kematera Gördüğün hal başına geldi, herhalde gidicisin e, Bu işi nasıl düzelteceğiz? Aramızda bir sur yap, anlaşma bize imzalat biz onunla uğraşmayalım, ilahiyle uğraşmayalım. O da bizimle uğraşmasın, bizim ilahların aleyhine konuşmasın. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem putlara e, aleyhine konuşmadan durabilir mi? Duramaz. Çağrı dediği gelsin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gel. Tam kere girdi. Ebu baş başucunda bir boş yer var. Meclis dolmuş. E, küçük odalar tabii. O boş yere oturmaya doğru şey etti. Ebu Cehlemen'lerin işini eee bu oraya oturursa benden ileri bir kademeye geçmiş olur çünkü bu talebin yanında sıfır protokol yani her zaman bu protokoller var tabii ki. onun için bir sıçradı hemen gitti boş yere oturdu Efendimiz Aleyhisselam kapıda kaldı sallallahu aleyhi ve sellem o durdur dur. dedi yeğenim dedi bunlar senin kavmenin yere gelenleri Senle bir anlaşmak istiyorlar Ben de ölmeden bu anlaşmayı göreyim de benim arkamdan çok sıkıntı çıkacak ne istiyorlar dedi. E dediler ki sen bizim ilahlarımızı bırak. Biz de senin ilahını bırakalım. Konu kapansın. Biz bu işte uğraşamayız. Vurutu sallallahu aleyhi ve sellem. Eraytekum. Heddiyoduni kelimeden Tevrikune bihel arak. Zeydiyu lekum bihel acem. Anlaşmak çok basit. Bir kelime istiyorum Bu kelimeyi bana verirseniz, söylerseniz, ne musanuz? Bütün Arapların yönetimini ele geçireceksiniz. Yani geçinmediler sonra Sabi'gram geçinmediler. Çünkü İslam'ı kabul eden dünyaya kim olur? Ajanler de size boyun eğecek. O zaman Farsik, Persik, Anatol. Aaaa Ebu Ceyceri nasıl bir kelime bu nesihli bir kelime dedi, bir kelime olur mu dedi, on daha deriz dedi be. <gülüyor> Neymiş dedi bu? Dedi ki çok kolay dedi. Buyurun. <gülüyor> La ilahe <yâ> illallah, Muhammedun <gülüyor> Resulullah. <gülüyor> <gülüyor> Allah'tan başka bir alam. Oho dedi, bütün harp bundan dolayı kopuyor dedi zaten. <gülüyor> bunu nasıl <gülüyor> enerjel dedi ya? Siz benden ne istiyorsun? Lecihûn ibrişşeyrû febullah bu umu alâ yedi. Güneşi getirseniz, benim elime koysanız. Ben bu davar bırakmam. Ne yaparsanız boş. Dediler ki, bu bize istediğimizi vermez bu adam. Bu adamdan biz bir şey koparamayız. Boşver. Bırakalım bakalım, böyle başım uzana gelecek, onu da başlarına gelecek. Bak, senin bize iftira yapman için seni fikirlendirmek istiyorlar. Eğer sen onlara kaptırsan kendini, seni dost ederler. Ben şimdi desem bir Hristiyanlar cennete girecek. Kanaldan kanala çağrıldım. Kanaldan kanama. Değil mi? Ooo cüppeli hocada yavruları cennete sottu. <gülüyor> Bütün lobiler, localar, masonlar, lyonslar, rotoliler. Hep bana ya adam ya. İşte hakiki hocalar. Ben diyorum ki bir Müslüman olmayan cene de gidemez. Bu yüzden İslami kanallar bana zıt e Şia çok tehlikelidir, büyük beladır Bak neler getir? Suriye'nin baştan Müslümanları Boğaz kesiyorlar. Hamaya girdi. Melon Şia ordusu, Musaide orduları, Hamada 20 bin kişi Boğaz aldılar 10 senelerden. 20 bin şiddetle Hamaya girdi. Bir iki gündür o haberler var. Bilmiyorum tam haber var Allah'ım onları mahve eylesin Peygamber. sünneti muhafaza eylesin. Amin. Şia sıkıntıdır diyor. E, bu iş dinler arası diyalog beladır, şirktir, irtidattır, dinden dönmektir diyorum. Yoktur, dinler yok ki arası olsun. aynı Allah din İslam diyorum. Bunların tersini konuşsaydım, beni de dost Allah. ederler. Ama o zaman böyle hani ve lakin sen bedda gelecekte de çokca <gülüyor> öyle şey en قليla habibi biz senin ayağını, kalbini, dilini sabit kılmasak sen bile onlara azıcık meylederdin. Ama çok az diyor. Çok az. Tabi ki yani az meyil, şey en pek az. Kali ile toz kadar yani gözle görülmeyecek kadar da olsa sen de bir meyledebilirdin. Ben seni tutmasam. Yani ben musallahsam tabii ile Bunlara müsaade edebilir miyim? Bir bir yapmasını içine girebilir belki ama. İdellezemna tuhafi'l hayati tuhafi'l memati thum la tejidu alayni laqu alayna nasra. Ama sen onlara azıcık dahi faraza meyledecek olsaydın ben seni ne yaparım? Dünyada kat kat azar, ölürken kat kat azar, ahirette kat kat azar. Seni benden kurtaracak yardımcı bulamazdın. Şimdi biz bu ayetleri okuyan kişiler olarak dünyada belki biraz itibarımız olmaz belki bazı işlerimiz ters gider belki bazı e, gruplar lobilen, lobiler efendim, bizim aleyhimize gider milletimizden soğutma çalışır kampanya yapar, bizi tehdit eder mesela ama aksi takdirde Allah tarafından ya hayatta ölürken ahirette kat kat azap tehecihi var hangisinden korkacağız? Allah'tan korkacağız ve Allah'a iftira yapmayacağız. Kur'an'a iftira yapmayacağız. Allah'ın dini adına kurafeler uydurmayacağız. Allah'ın cennetine, rıza mahalline Allah'ın düşmanlarını sokmayacağız. Gelen yani sokak gireceklerine hükmet diyeceğiz. büyük konuşmak için söylemiyorum. Kurban oldulsan Allah'ım sen bizi sabit eyle. Yoluna daim Kaymaktan, kaymaktan, şüphelenmekten Vesvesi evhama kapılmaktan, korkmaktan, çekinmekten, şantajlara, tehditlere boyun eğmekten, taviz vermekten, düşmanlarını azıcık dahil meyletmekten sen bizi muhafaza et. Amin Allah'ım. Ancak sen bizi koruyabilirsin. Allah Amin. Biz sefat edelim. İnşallah kazanan taraf, hak taraf olacakmış. Ama imtihan, ehli sünnetin başı beladan kurtulmaz. Çünkü ahirette azap yok inşallah. Çünkü dünyada çile var. Sıkıntılar biraz çekilecek. Allah Şimdi geleni dersimiz. Bu derste 30. faz, öyle mi? Evet. Neyi? 30. faz, suyuzandan sakınmak. Yani Müslümanlar hakkında kötü düşünmemek memeti. Kötü düşünmemek. Şimdi bu En başta sen bir defa kötü düşünüyorsun namaz kılanlar hakkında hacca gidenler hakkında, karıları kapalı adamlar hakkında ondan sonra da böyle söylüyorsun niye kötü düşünüyorum? ben kimse hakkında kötü düşünmüyorum hatta namaz kılmasa bile ben ne bileyim Allah belki onu affeder, belki bana azab eder Müslümanlar hakkında ben kötü düşünmüyorum ama e, Müslümanım diyen adam kendisinden beş vakit namazının karısı kapalı olsa ondan sonra da dese ki Hristiyanı bırakmak şart değil, o da cennete gider dese bu ağzından ne demiş oluyor? Ben dinsizim demiş oluyor. E benim ona artık suizan yaptığım söylenebilir mi? Ağzından bunu diyen veya kalemiyle bunu yazan ehl Sünnet'e muhalif, İslam'a muhalif bir inat, bir fikir ortaya koyan kişi hakkında kötü düşünme olmaz ki. Niye? Çünkü bu düşünmeden çıkıyor artık. Sen bunu ilan ettin. Sen bunu ilan ettikten sonra benim düşünmemem hal kalmadı ki. Kötü düşünmene neyle alakalıdır? Adama bak böyle durup dururken acaba mı acaba evham edersin ama adamın ağzından bir beyan çıkarsa onu bağlar ona itibar edersin çünkü niye böyle konuşuyorsunuz o zaman? Dolayısıyla bizim yaptığımız kötü düşünmek değildir kendi kötü beyanlarının tahliyidir sen Kur'an'a sünnet'e ters konuşursan zıt konuşursan, yanlış konuşursan ben de buna ehli sünnet kişi olarak bu Allah'ın dinle kitabına uymuyor demek vazifesini yüklenmişim. Ben benden bundan başkasını bekleyemez. Bu suizan değil. Bu Allah'a muhalefetin ilanıdır. Resulü inkarın, tekzibin İslam dininin geçerliliğini ortadan kaldırmanın efendim açıklamasıdır, izharıdır. E biz buna gözünmemayız. Bu suizanla alakası yok. Buraları birbirine karıştırmayın. Şimdi, sürü zandan kaçın! Allah Teala ne sallallahu aleyhi ve sellem Ya ey vellezine amenu Ey inanmış kullar! Müslüman mısınız? Elhamdülillah! Benim size bir emrim var. Buyur ya Rabbi! bu sakının! Kefivan min azvan Zanların çoğundan birçok düşünceden tahminden sakının! Yani tahminden sakının derken ya bu benim elimde değil, içime böyle bir düşünce geliyor ondan sen mesul değilsin bu zan ve tahminlerinizi açıklamaktan sakının bir var ki vesvese insanın içine bir düşünce gelir ya içinden geçer ki şu adam acaba buna tutmuyor ya bu namaza geliyor ama acaba mit mi acaba ajan içinden gelir içinden bu gelmesi sana günah yazılmaz ki vesvesedir Adam, Allah hakkında bile şeytan gelir der ki Allah var mı acaba haşa kalbinden böyle bir şey geçer bunlar günah olmaz ki. ama sen bunu ya Allah acaba var mı ben de düşünüyorum ha desen ne olursun Stalin gibi kavur olursun işte suizanın manası nedir? İçine bir düşünce geldi estağfurullah hiç yok zaten e, konuşmadıktan sonra günah ama sen kalkıp da ya arkadaş hiç düşünmüyor da değilim bu adam geliyor gidiyor ama bu neyin peşinde ya falan? başta da adam hakkında kötü raporlar çıkartmıyor İşte bu haramdır inneba'vazvalnismün zanların ve tahminlerin bazı burada çok mayaçlar Birçoğu çoğu İnsanlar tahminler yapıyoruz ya bunların birçoğu çoğu binde bir, iki, üç, beş tutarsın çoğu ne çıkar? boş ama bunu açığa koyup da millete yaydığın zaman da ne oldu? Büyük bir günah Çünkü neden? Adamı ne keriyorsun? Milleti adam hakkında şahit ediyorsun. Efendim, ee, soru işaretine getiriyorsun. Bundan dolayı birisi ona kız verecekse vermez, iş verecekse vermez, yanına alacaksa almaz, arkadaşsa sohbetini keser. Yani bunlar nelere sebebiyet veriyor biliyor musun? böyle ben öyle düşünüyorum diyerekten konuşmayın Allah Celle Şahinu ve Celle, celle. Ben, ben kötü düşünüyorum kötü düşünüyorsan en iyi kimi biliyorsan onu, onun hakkında kötü düşün insan en iyi kimi biliyor nefsini biliyor. ben kendi nefsimin kötülüklerini, kötü huylarını ve isteklerini bildiğim kadar senin canının ne etkili istediğini bilemem o zaman kendi hakkında kötü düşün Müslümanlar hakkında iyi düşün. Çünkü neden? Sen kendini biliyorsun en iyi. Ne mal olduğunu. Öbürünü ne biliyorsun? Yapacağın budur. Şimdi e, bu alf kelime tabi Kucurat suresinde geçiyor. Bu hususta bazı libaretler söyleyeyimse. İbn-i Abbas hazretleri buyururlar ki Allah Teala inanan kullarını diğer müminler hakkında diğer müminler hakkında yani müslümanlara karşı kötü düşüş gelen taşımaktan sakındırmıştır bunun karşılığı ne, ne diyoruz hüsnü zan hüsnü zan ne demek? güzel düşünmek Ve bir adam bir şey konuşur belki niyeti o değil yani ihtimalli ihtimalli bir durum varsa bunları bir etmek lazım iyi manaya yormak lazım hemen buradan bunu kastettiği. diye çünkü mana ya muhtemelse, lasbetiyse onu yorabiliyorsak yoralım. Ama bazı laflar kabak gibidir, ona e, tefsir etmeye ihtiyaç yok. Sen şimdi, hayreti karamanın Peygamberleyen kitaba ya o da cana, müslüman ol demek. Beni Bana yalancı deme, Kur'an'ın çalıntı deme, sen de cennete girersin dedi. Şimdi bunun güzel görünmeye ihtimali bir yeri var mı? He? E yok, Müslüman olup temel istiyor yani. E dedi yani, temeli dersen bu yalan iftiradır Peygamber'e. Bu gibi mesele, ben burada hüsnüz an yapamam Ama öyle hüsnüz an. Değil mi? Geçiyoruz şeyden, Rize'de Kendirli'den bile iniyoruz. Efendim, şehre doğru. Zavalli'deki Mustafa Efendi hocamız Allah rahmet eylesin. O da arabada. Bir arkadaş Allah selamet versin, onda gözü terbaş eden çay biçen bir, bir kadınların da gözü aldı artık ya, bu da çıplak değil, tabii tıpkı makbuzun. Bu adam gücü aldı yani, güzel aldı estağfurullah falan diyor şimdi. Ya e, bu adam da içinden söyler tavukla, bir de bu sefer diyor ne oldu da estağfurullah milletini <gülüyor> Milletine naraklandırıyorsun ki. Onun azar estağfurullah falan, böyle vardır bizim kilerde böyle halak ya ne oldu Yok şimdi bir şey de kimse sormuyor. Cezavenlikle mutlaka ne olunca ciddiyet var anamada. Kimse ne oldu ya falan soran da yok. Bu da istiyor ki herhalde birisi sorsun falan. E, ben övendim şimdi bir de hani çocuğuz o zaman ben anamışmışım. Ondan sonra baktığı kimse sormuyor. Ya dedi bu kadınlar ne kadar açın keşif var <gülüyor> kendisi bir şey yapmaya başladı. Neyse bende bayağı da uzaktan kimin gözü keskin görüyor. Yani belki beş damalın bir ucu başı açılmıştır efendim beli açıldı diyelim belinden bir yer eğilirken dolgulurken olabilir yani bu onu görmüş efendim ya ben de bilmiyorum öyle bildiğini yani ha öyle diyor yani hemen zaman dikti hocamız Allah rahmet eyy ey falan ismiyle söylüyorlar, başladı ona şimdi sen niye hiç düzen etmiyorsun Efendim, nasıl olsun Sen niye düşünmüyorsun? Belki et rengi bir elbise giymiştir. Belki insan etinin rengine uygun bir elbise giymiştir. Dolayısıyla benim gördüğüm o elbisedir, eti değildir. Sen niye iyi düşünmüyorsun? Görüyor musun şimdi? Orada ya zaten uzaktan böyle bir rast gelmiş, gözünü kapatmışsın, sonra şimdi hemen orada bir kadın hakkında yani bela açıldı demenin ne hüsnü var anladınız mı? hüsnü şimdi benim bir adam bir kadınla geldi eve giriyor falan hemen Allah Allah bu adamda bu yandaki karınçı <gülüyor> sana ne? <gülüyor> karısıdır belki ben bunun karısını tanıyorum niye tanıyorsun lan helalem kadını? <gülüyor> karısını tanımıyorum ya bu o değil belki ikinci karısıdır yok ya ikinci evlensen duyardı lan sana ne nüfus memur olsun zaten ikinci evlilik yasak ikinci, üçüncü, dördüncü asa sana mı kayıp yaptıracak <gülüyor> Allah Allah şah yuvaş yuvudu var nikahını bilmesin sana ne hemen hemen ne demek lazım böyle bir şey olsa ben adamın kaseti çıktı aaa adam kaset içti, vay namusur bu neymiş ya <gülüyor> Lan sensin namusur niye? ya adam nikahlıysa adam nikahlıysa çeker zındık oldu avretleri mi milletin cehennemin dibine seyreden zındık oldu dibine bir de zina yapıyor diye iftira etti cehennemi dibine o adama ne, adama bir şey olmadı ki başka günahları da tertemiz oldu adam direkt kendini adamın nikahlısıysa Öyle olsun diyor maamus diyor. Sana ne lan? <gülüyor> Sü bir kötü düşünmek hemen. Evet. Adam bir işe ya bu adam bu kadınlar ne konuşuyor? Bu kadın kim? Hemen ya belki kardeşidir, kız kardeşidir. <gülüyor> ya ben kız kardeşim tanıyorum bizim mahallede. Nereden tanıyoruz Bir de bak gözün adam diyor ki 20 senedir görüşmedim akrabam gel. Kız kardeşi bazı insan onun için kardeşiyle görüşmüyor evet. sen tanımayabilirsin öyle mi? niye kötü düşünüyorsun? belki mahrem ama insan da kendisini e, böyle milletin konuşturacağı durumlarda da sokup da millet de sokmamak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yol üstünde bir kadınla konuşuyor sahabelerinde birisi yandan geçiyor bakıyor Resulullah bir kadınla konuşuyor hemen hızlı geçiyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu çağır dur dur gel gel ne oldu gel bu benim hanımımdır. Tabii kapalı dedi. Bu benim hanımımdır. Ama ya Resulallah, estağfurullah ne alakası var? Ben bir şey düşünmedim. Şeytan insanın kan damarlarında gezer dedi. Belki de senin içine de bu kim, bu kadın kim acaba diye diyor. E, Dolayısıyla ittikuluğa kalpten töhmet, size töhmet atılacak yerlerde durmaktan sakının. Ayrı bir şey. Ama sen devamlı Müslüman hüsnü zanla kendin. Aferin adam bir şey içiyor, belaz. Bırakın içiyor ya. Yahu sana ne? Bırakın içiyor. Peki ailen içiyor. Şey. Yok sana ne yani? Ya, ya şarap içiyor. Şey. Ne anladın? Ben tanırım renginden. Ya kardeşim benim bir şuruptuz şerfettir, hani şarap renginde meşrubat da var. Hemen Süri zan. Kötü düşünmek. Ne geliyor? Yani bir fayda yok. Bir şey yok. Hemen millette paylaştı. Ama içinden geçti, içinden geçerse bunun günahı var mı? Yok. Ama onu paylaşırsan, ben böyle anlıyorum, ben böyle düşküm, böyle fark ettim. Benden kaçmaz. Yani sen böyle olduğu zaman günah attım. Sakın ha! Zaten hemen ayetin peşinleri diyor, bu cümlenin peşindeki cümleyiceliyle de Belâ tecessezû! Ayıp araştırmayın! Hayır, araştırma. Ben bunu cinah yaparken yakalayacağım. Allah'tan, Allah'ın melekleri seni yakalayacak. Ben bunu içki içerken yakalayacağım, ispat edeceğim bunu Sana ne ya? Cık, ne alaka? Sen Müslümanların günahlarını araştırma memur musun ya? Senin günahını Allah açarsa, ayırını açarsa, rezil olsun ahirette. Sanki hiç günahın yokmuş gibi milletle uğraşıyorsun ya. Ölgitsin Allah da seni ölçür. Hüsnü zan. Evet. İmam Malik, İmam Ahmet, İmam Bukhari, Müslim Ebu Dağud Kibizi birçok kaynakta geçen hadis Ebu Hureyre radıyallahu ke'alâhu ta'l-i bat ediliyor. Resulullah sallallahu ke'alâh aleyhü sallallahu aleyhi ve sellemden. İyyâhânûvvân fe'înl-vâdîbilebül-hadîf Bir şeyler tahmin edip de onları yorumlamaktan sakının. Zahmet tahminlerimize göre konuşmaktan sakının. Konuşulan lafların en yalanı, en yanlışı zan ve tahmine dayalı konuşmalardır. Velayet cecese su ayıp araştırmayın, <gülüyor> velayet asebi birbiriniz kıskanmayın, velayet Allah azul birbirinizden birbirinize düşmanlık etmeyin ve kuluğu ibadet Allah Allah'ın kulları Allah an kulların kardeş olun. Velayet kulların rujül alefü fatiha ki hani bir adam bir kızın nişanladıysa. O onu evlenin, ya evlenecek ya da bırakacak, o zamana kadar başka biri de onun üzerine nişan yapmayın. Nişan üstüne nişan götür, Efendim, benim daha güzel arabam var, daha iyi onu bozun, ben benimle falan, Sakın böyle bir şeyler yapmayın. Bu hadis-i şerifte böyle buyuruldu. <gülüyor> Aşağı radıyallâhine adân yuvâd edilen hadis-i şerifte Resûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem buyuruldu. وَنَسَعَبِ الْغِغْضًا فَفَلَسَاءَ الْرَبِّ Müslüman kardeşi hakkında kötü düşünen, Allah hakkında kötü düşünmüş olur. Niye çünkü Allah buyuruyor? İşte bu, Kedîr Rabbin Affâh. Zan tahminlerin ek sakının. Talha bin Abdullah radıyallahu anh, talibat edilen her şeydir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor, ''İnnel zanne-i uhtu buyrusu'' Zan Hata da edebilir, isabet de edebilir, garantisi yoktur. Onun için genel manada hepsinden sakınmak lazımdır. Kesin bir ilim, hücdet, beyine kain olmadıktan sonra böyle düşünüyorum. Neyi bağlantın, ne yazar ya? Ama sakınmayıp da konuşursan çok yazar. Sol taraftaki melek çok yazar. İbn-i Umar'a ediliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i gördüm Kabe'yi tavaf ediyorken şöyle diyordu Kabe'ye مَا <gülüyor> عَقْتَبَكْ وَاقْتَبَرِيْحَتْ وَمَا عَظَّمَكْ وَعَظَّمَ hurmetek. Sen ne kossun, kokun ne güzel Şimdi de böyle Kabe ne mi kokusu, çok güzel Sen ne büyüksün, saygınlığın ne büyük Dokunulmazlığın, korunmuşluğun, Haram, mescidi i Haram'da Belki Haram, Allah'ın yasaklı evi, dokunulmaz وَلَّذِينَ سُبْحَمَّدٍ بِيَدِي وَهُرْ Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem canın kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki bir Müslümanın canının malının ırzının haysiyet ve şerefinin ve namusunun dokunulmazlığı senin dokunulmazlığından daha büyüktür. Bir adam bir Müslümanın avretini açan ayırbını açan ona efendim iftira yapan kişi Kabe'yi yıkmaktan beter etmiştir. Kabe'ye dokunandan beserdir. Çünkü Müslüman'ın malı ve demu, Müslüman'ın malı, Müslüman'ın kanı, Müslüman'ın ırzı, haysiyet ve şerefi var, itibarı var insanlar arasında. Bunları rencide etmek için efendim, ona taarruza bulunmak, Kabe'ye saldırmaktan büyük bir günahtır. Ve يَحُنْ نَبِيهِ illa خَيْرَى Evet, mümin, mümine ancak hayır düşünmelidir, hiçbir kötülük düşünmemelidir. Hazreti Ömer Efendimiz buyuruyor ki لَا تَفُنَّنِنِ كَلْمَدٍ خَرَجَةٍ لَذِيكَ شُّوَنْ وَاَنْتَ تَئِدُّ لَهَا فِي الْخَيْرِ مَخِلَىٰ Müslüman kardeşin ağzından bir söz çıktığı zaman eğer onu hayır anlamında yola sakın onu kötüye çekme. Ama hayra müsait bir durum yok. Açıktan bir şirk sözü, irtidat sözü o başka. Ama lafın manası ve tebiri varsa mutlaka tebrik yap. Ne yapma? kötüye yorma. Said İbni Hüseyyem Hazretleri tabiinin ruhlarındadır. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sahabesinden bir kardeşim bana mektup yazdı. Tabi'in de ne kadar büyük bir tabaka değil mi? Çünkü sahabeden bir arkadaşım. Arkadaşı sahabeden düşünüyor musun adamlar Niye tabi'in oluyor ben bir şey olamıyorum? Çünkü arkadaşın sahabe olsa sen de tabi'in oluyorsun. Anladın mı? Sen şimdi ne olursun? Cübbel hocanın Cemaatı. E <gülüyor> aman diyor kim, kim desen cemaatını kim takar cıkperi kim, kim takar. Adam mıymış? Doğru Doğru Ama şimdi burada sahabeden biri konuşsaydı hepiniz otomatik tabi tabakası olmuştur. Değil mi? O düşün geri kala kala, kala kıyamete yakın asir zamanı bekler zamanına düştük. Gariplerdeniz, sevenlerdeniz. İnşallah evet, şey sonra bir de bakarsın sırf sevgiyle beraber aynı deftere kaydedilenlerden olurdu. Ne dedi İbrahim bin Ethem Hazretten? Cebrail Aleyhisselam'ı gördü. Elinde bir liste uzanmış da gidiyor. Neyi yazıyorsun dedi. E, Allah dostlarının altlarını yazıyor. E bak bak İbrahim bin Ethem var mı ismi listede? dedi. Baktım baktım baktı. bulamadım dedi. Ben biliyorum zaten dedi. Benim ne işim oldu burada. Devam edin sonuna bir ilave düşerdi dedi. Bu Allah dostlarını seven İbrahim dedi ederdi. Dedi Ben kendi başıma öyle. altına ilave yapamam dedi. Hemen Mevla'dan hidayet, onur işlerin başına yaz. Seven, sevmek, sevmek. Çok seveceğiz inşallah. Seveceğiz. Bu mübarekler. Said-i yoldan, çok büyüktür. O sahabe arkadaşım diyor, bana yazdığı mektupta ne, ne yazdı? Evet. Bir kardeşinin işini, en güzel şekilde yorumla yaptığı işi, başına gelen hadiseyi, konuştuğu lafı, ama seni mağlup duruma düşürecek bir delil gelmedikçe mesela adam diyor ya o İslam da cennete gidecek yani şimdi ben de diyorum ki ulan bu ne kadar merhametli adam et hakikaten onlara da acıyor falan diye düşünüyorum ondan sonra bile bakıyorum ki Müslüman acımıyor diyorum müslümanlar için diyor ki aa bunlar şehit olamaz bunlar bilmem ne olamaz Dünyada en nefret ettiğim adam falan Müslüman. Aa. Şimdi papazı Patrik cennete sokuyorken Müslümandan nefret ediyor diyorsun. Ben de bu sefer senin bu sözünü ne merhametli adam diye yoracağım ama yoramıyorum Seni diyor yenik duruma düşürecek bir gelin gelmediği sürece bunu yap. Ama baktın ki başka bir işler var hesaplar. O zaman nasıl yapacaksın? Evet müslüman kişinin ağzından çıkan bir kelimeye iyi bir yorum yapabiliyorsan yap yapabiliyorsan böyle şey bulamıyorsan o başka ama mümkün mertebe iyiye yorum ama kendini tenkit edilecek bir noktaya kendin getirip koyarsan yani kendin müslümanların aleyhine bile konuştuğun taraf, o zaman ancak kendini tenkit et kimseyi tenkit etme diyorum Veyahut da demin dediğim gibi bir kadından sokağın ortada oturuyorsun, mahabbet bilmem ya bilmem Ondan sonra da mahalleli konuşuyor. E, mahalleli konuşuyor ya mübarek adam sen de bu kadın senin neyin oluyor? Bir şey ne oluyor? Yabancı kadından oturup ikide bir konuşursan, mahalleli de görürse konuşur ya. Konuşmaması lazım. Bence de. Konuşmaması lazım ama konuşur mu milletin ağzı. Torbatin gibi üzülesin. Sen de ne oturuyorsun herhalde bir noktada kadınla? Kendini tenkit ettirecek duruma sokar, kendini tenkidesin o zaman da millete kabahat bulmasın Tabii ki günah ayrı Allah onlara da günahını yazar kim sırrını gizlerse, hayır kendi elinde kalır hayırın elinde kalsın isteyen sırrını gizlesin sırrını açığa verdikten sonra ne hayır kalır ne şerrin kalır herkes ortaya çıkıyor bir adam senin hakkında Allah'a isyan edip bir sana iftira etse, hibbet etse, etse zulfetse, sen ona en iyi karşılığı vermek istiyorsan sen ona aynı şeyleri yapma, Allah'a itaat et o zaman senin karşılığın ahirette karşına çıkar doğru dürüst konuşan, özü sözü bir olan insanlarla arkadaşlık etmeye bak Onların gönlünü kazan فَيْنُمْ زِيدَتِمْ فِرْرَغَ وَعُدَّتِمْ عَنْدِ عَزِيمِ الْبَلَا Hazreti Ömer'den de böyle bir söz rivat ediyor. Dost, görüş adam, seni satmayacak, kötü günde bırakmayacak, düşmanınla gidip senin aleyhine konuşmayacak. Böyle bir dost kardeş bulursan bu zamanda mum yakara, bunlar iyi zamanda zinet olur, süs olur, büyük belalar başına geldiği zaman bir senin için bir güç olur, hazırlık olur. Ama nerede arkadaşlar? Sakın hakkı hafife alma, doğru bildiğin bir şey ama bunu demesek de olur, bunu gizlesek de olur. Sakın hakkı hafife alma, Allah seni alçak eder. Sakın olmadık bir şeyi sorma, ta ki oluncaya kadar. Bu ne acayip nasıl intikam ya? Erbakan hocaya sorarlardı bazı şöyle böyle bir şey. Dedi ki Şafii mezhebine göre derdi, olmamış işlerin fetvası sorulmaz. Yani adama soruyoruz şafii mezhebinde şu yok yarın su olmazsa biz ne yaparız böyle bir şey soru sorulmaz çünkü şu anda su var anladın ama hanefi mezhebinde on sene sonra su var kesilirse sorulur şimdi mezheblere göre itiraflar o da bu hareket adam hanefi de ama işine gelmeyi de şafii mezhebinde olmamış işlerden metma sorulmaz o da hak mezheb bu da bir doğru metma yani yerine göre hareket edeceğiz anladın şimdi olmamış bir şey diyor Sorma Oluca Emel'e, şimdi millet amaaan, işte Oluca Emel'in şudur budur, ye cükme cükü, var, şunlar, bunlar, ya e, tak yapmış ki İblis'in karısı var mı, diyor. <gülüyor> Muhammed İblis Zemin var. O da dedi ki vallahi günlerinde evinde bulunmadım, dedi. <gülüyor> yani senin namazı bildiğin yok, ehl-i sünnet <gülüyor> İblis'in şartları sayamıyor, İblis İblis'in karısını soruyor <gülüyor> seni. Elbette ki var çünkü FETF'te hüzün ve zürriyet diyor. Kur'an'da diyor ki onun ve zürriyetini dost mu ediyorsunuz? Beni bırakın iblisi ve zürriyetini mi seçiyorsunuz? Kent sunetini. Şimdi zürriyeti olmak için demek ki karısı var mı? Cins, cinsellik var ya. Anlar mısın? Sonra ayeti buldu falan ama ya. İblisin karısı sana ne kabirde lazım? Ne merah şerde ya. Ye cüc, me kulakları nasıl? E tek canlı bilmem ki. Ayağını kaç metre ya tamam hadislerle geçenleri zaten anlatıyoruz yani sana lazım olanları anlatıyoruz ama şimdi orda yedik meşruç nerde? dünyada he ben görmüyorum ben de görmüyorum <gülüyor> ya yani böyle acayip acayip şeyler sorular e ne yapacağım şimdi yani Allah'a iman ettik ki Kuran yedik meşruç var diyor biz de buna iman ettik şimdi bunlar kayban imanı, cennetini görmüyoruz, cehennemde görmüyoruz ona bakarsan Allah'ta görmüyoruz bu yurduna inanmayacak mıyız? böyle müslümanlık var evet. acayip ya bir sorular lüzumsuz fuzuli sorular efendim hiç alakasız ahirette adama bir kere sorulmayacak meseleleri karıştırıyor ya birerine anasılsa da evet. neyde efendim sohbet yapacağım zaman diyor sohbetin konuşmanı Can, gönül hoşluğuyla dinleyenleri anlar. Elhamdülillah ben şimdi gibi adam olmuşum. Konuşuyorum da konuşuyorum. Allah Allah. Şimdi da adam benim konuşmamı istemese beni Allah konuşturmaz, bende yansıma yapar. Dolayısıyla ben geçime sıkıntı gelir, bende konuşamam. Çoğu yerde burada konuştuğum gibi konuşamıyorum. Sıkıntı geliyor. Ama burada konuşuyorum zaten. Çünkü burada bir şey var. Bura bu yerde feyiz var. Başka yerlerde bu feyiz yok. Değil mi? Böyle bir şey yüzüce işte. cemaatta isteksiz birini adam zorla getirmiş hatır için bedava. Adam o sıkıntısı bana oluyor. Hazreti sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki: "Abdestinizi eksik gidip alıp da gelmeyin. Benimle Kur'an okurken namazımı şaşırtıyorsunuz." <gülüyor> Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün namaz kılırken ayet okurken şaşırdı ya. İleri geri ileri geri yaptı ya. Namazı bitirdi dedi ki: "Ateş olmayanlar var" dedi içinize. Abdest münafıklar abdesti geliyor. Abdestsiz gelenler var, abdestsini eksik alanlar var. Sizin yüzünden Kur'an'ı şaşırtıyorum dedi. Yani tabii hoca konuşuyor, hoca konuşuyor. cemaatta istekli olacak. insan konuştuğu zaman karşı taraf itikadlı olacak, muhabbetli olacak. Yani böyle aşan gibi ne diyecek acaba diye adam senin açığını arayarak dinlerse sen de ne konuşursun diyor. Ne muazzamdası hatta değil mi? Ve alemke bir sıt ve inka derece sıt doğruluk seni öldürse de Doğruluktan ayrılma. Doğruluk seni öldürse de insana sadakat yapışır Görse de ikra doğruların yardımcısıdır. Hazreti Allah. Kelle şahı hüvüdi. Ve Düşmanından uzak dur. Düşmanla yaklaşma. Yılan düşman, yılan sokar. Bir bakayım belki sokmaz. Deneme yapılmaz. <gülüyor> Düşmanından uzak dur. Ve <gülüyor> sadiqat. Dostunla da çok samimi olma, dostundan sakın, illet emin, çok güvenilir adam bulursan, çok güvenilir. Nerede Adı emin olanlar varsa onlar mı? Vela اَم۪ينَ اِلَّا مَا Emin adam ancak Allah'tan korkan adam, Allah'tan korkmayan emin olamaz. Haramlardan sakınmayan adam, güvenilir adam değildir, Hiç. Güvenilmez on, seni de satar, Allah'ın sınırını korumuyor. Allah'ın hududunu kormuyor seni mi koyacak? Sırhını mı saklayacak? Bir iş yapacaksın, danışacaksın. Şura, sünnet, istişare ama kime danış? Allah'ı görmeden korkanlara danış. Böyle adam bulursanız bana da tavsiye edin. Lütfen, benim de çok ihtiyacım var. Evet, burada Hazreti Ömer Efendimizin bu mektubu yazmış olma durumunda var. Çünkü başka bir rivayete Hazreti Ömer Efendimiz'e affediliyor. Bu sözler. Şu insandan sakınmak hakkında efendim şu insana düşmemek, düşürmemek hakkında yani alimler, veliler Ebu'l-Aliye, Selman gibi büyük zatlar diyorlar ki mesela hizmetçiye bir para veririz, getiririz, götürürüz ondan sonra o parayı Efendim, verirken sayarız, alırken sayarız. Niye? Sonra başka bir şey olur, kaybederiz, düşürür falan. Hizmetçiye suizan yapmamak için. Bak bunlar çok önemli bir şey. Efendim, ondan sonra ki yanında çalışan adam iş için, şu yungunun, çoluğun, çocuğun, aa, bu saymadan alıyor, saymadan veriyor. Ne yapar o da, nasıl olsa bu hesap bildiriyor. Ona da bir çalma kapısı açılır. Onun için suizan yapma. Ama suizan yapmana sebep olacak işler de yapma. Yanındakiler hanımındır, şuyundur, buyundur. Sen efendim e, hanımını e, mahrepsiz bilmemesiz yaz tatiline yolla. Kari tek başına yaz tatiline yolla. Ondan sonra aa şu yanında adam şimdi burada ben seni gördüm. Ekranda. Bunun manası var mı şimdi? sen mahremsiz kızını karını yolladıktan sonra suizan yapma nasıl yapma haram yapma baştan tedbirini al İslam'ı koru Allah'ın dinini koru suizana da düşmeyeceksin inşallah harice bir normal oluyor Antalya'nın hadis-i şerif Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor felâdül lâzimâdül ümmetî benim ümmetim üç şey bırakamaz üç şey başımıza fela olur ebduyavartı uğursuzlanma ya şu işten ulusluktan baykuş öttü, cenaze mi çıkacak acaba? Bu sabah eve bir kuş geldi, acayip acayip, acayip öttü, bir şey mi oldu? Böyle <gülüyor> devamlı bir uğursuzlanma. Velhase bir kıskanma, illa kıskançlık kadar bizim ümmette bol bir şey yok. Özellikle hocalar, on çuval haset dokuzunu aldılar. Bir tanesini de geri geldiler alma, millet dedi bize kalsın. Ve Resulullah, bir de kötü düşünme. Bir dili hakkında şöyle bir böyle. Dediler ya bu, bu tamam bu ümmetten bunlar ayrılmaz da bu, bu, bu ümmet bunlardan nasıl kurtulacak? Nasıl giderecek? Çare ne? İlaç ve deva. Kul ilahe hasette Estağfirullah estağfirillah. Birine karşı kalbine bir kıskançlık geldi hemen Allah'tan hafiste. Estağfirullah ya Rabbi affet o da senin kulun ben de senin kurulun yavrum. Ve ya. ilahe zanevde felatü hakkı. içine bir zan ve tahmin geldi. Şu şöyle mi acaba böyle şu adam şöyle mi? onun içine gelen geçsin ama onu hakikata çıkartma yani diline ağzına alma kimseyle paylaşma böyle içinden gidene kadar paylaşırsan günaha girersin ve idâtafayı yavte feanl uğursuzluk geldi işini bırakma mesela çıktın yola baykun çöktü bilmem ne oldu bir şey oldu hemen de ya bugün benim başıma belam mı gelecek acaba geri dönersen kötü ne Allah'a güvendim bir de onun duası var safar ayı kitabı var benim Sefer Ali duaları kitabında duası var. Ela Abdullah. maşallah, la kuvveti illa billah la ekipi hasenat, illallah, elalehu, isseyyat, illallah böyle bir duası var. O duayı okuduktan sonra hiçbir bela gelmez, hiçbir şey olmaz, işine devam et. Alışverişin ise devam et. Yola gidiyorsan devam et, geri dönme, uğursuzlanıp geri dönme. O zaman kurtulursun, evet. Şimdi demek ki ne yapacağız? Müslümanlara suizan yapmayacağız güzel düşüneceğiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem minel ibadet Müslümanlar hakkında güzel düşünmek ibadettir herkes hakkında iyi düşünmek bir laf konuştu, iyi niyetle konuşmuştur yani yorulma ise bu ibadettir efendim yanında biriyle gidiyor kim bu acaba falan bir mahremidir yakınıdır bu ibadet, böyle düşünmek ibadet, birinin hakkında bir laf çıktı ya belki nikahlıdır, biz bir dur. bu nedir? ibadet Anladın mı? Hangi bir insan hakkında bir iftiram, bir şey var, delil yok, bir şey yok, seni alakadar eden bir durum yok. Ya Allah'ın Müslüman konudur bu iftiradır. Bunu demek ibadet. Anladınız mı? Böyle amel edelim. Evet, en önemlisi de kullar hakkında da hüsnü edelim Rabbimiz hakkında da hüsnü edelim İnşallah ölürken hüsnü zanneder <gülüyor> öyle. <gülüyor> La imut enne hacbu illa huve billahü hazzevüceh sizin biriniz sakın ölmesin nasıl ölmeyecek? mecbur öleceğiz mutlaka ölecekse Allah hakkında güzel düşünerek ölsün yani ne demek? ölümümüze yapın. eğer ölümümüzü fark edersek Allah bize fark etmeyi nasip etsin ki fark edersek tevbe kapısı açık olur. tevbe ederiz ve bunu Allah'a dokuruz ölmeden tevhid getiririz, zikrederiz imanlı ölürüz inşallah yani ani ölmek bizim gibilere pek iyi gelmez biz bir devamlı iyi yoldaki adamlardan değiliz, arasına kaygaran adamlardanız ölümümüzü Allah bize bildirsin inşallah Abi. ona tedbir alırsın Abi. ölürken mutlaka hüsnüzan üzerine ne demek? Allah beni affedecek Allah bana imam edecek sen girdirecek inşallah Rabbim için, Rabbim hakkında güzel düşünüyorum böyle düşünün diyor eğer diyor ben kulumun zannına göre muamele ederim. Bir adam ölürken Allah bana azap edecek. Ben çok bozuk adamım. Bittim gittim düşünürse onu azap edeceğim diyor. Ölürken bir adam düşünürse ki Rabbim çok merhamet sahibidir, sahibidir. En büyük zengin kapısına gidiyorum. Beni boşluğu çevirecek diye bana iyi düşünceyle gelirse ona zannına göre muamele ederim diyor. O düşün Allah. Hem Hüsnüzan Ölürken Allah hakkında hüsnü yapacak güzel ameller bize sağlığımızda nasip eylesin. Hem de ölmeden evvel de Rabbimiz hakkında mazuret ve rahmet hüsnü yaparak ölmeyi nasip Beylesin. Amin. Amin. Şimdi, efendiler kardeşlerim Arba Dergisi'nden bir şeyler var. Siz misafirler geldi onun için. Çok uzatmayacağım. Buradaki dualardan tek tek amel edersiniz, istifade edersiniz. Yalnız burada bir şey tavsiye edeyim. 67. sayfede 7 tane ayet yazdım. Bu ayetlerde buyuruyor ki Hazreti Ali Efendimiz Kur'an'da 7 tane ayet var. Kim bu ayetleri bir gün içinde okursa 7 kat kök yere inse tabaklansa Allah onu 7 kat kökle yer arası birbirine girse aradan çıkarır. Hiçbir şey olmaz. Bu ayetleri size tavsiye ediyorum inşallah. Efendim bu ayetlerin manalarını da yazdım manada çok dikkatle düşünerek okursunuz. İnşallah bunlar size hediye olsun. Bütün darlıklardan çıkış kapısı olsun. Her gün geldiğiniz olsun. En az bir kere okumak nasip olsun. Bu hadleri Şahnaksıban Davletleri devradı bahayede yazıyor. Bundan dolayı bu haddi kelimeleri efendim terk etmeyin. Arvan dergisindeki ilimlerden istifadenizi ihmal etmeyin inşallah rahmet. Şaban Şerif şalesinden çok istifade edin. Bir hafta kaldı. Herkese ulaştırın. Velayet gecesi vazifelerini amel edelim. Şimdi İmam Rabbani Hazretleri hakkında ben çok sohbet yaptım. Hindistan'dan geldiğimde onun ne büyük veli olduğu, ikinci bin müceddidi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sonraki bin müceddidi olarak ikinci insan. İlk Resulullah var. İkinci bin başında sallallahu aleyhi ve sellem, İmam Rabbani Hazretleri var. Evliyanın reisi, 70 bin evliyanın serdari Kabe kendisini ziyarete gelmiş, Kabe. Katmış Hindistan'a gelmiş, Kabe. Tavap etmiş orada. Mağrabba. Kabrinin toprağından toprak olan azap yok diyor. Hazreti Mehdi bile benim tarikatımda gelecek diyor. Bu kadar büyük insan, bu aslında onun tezdiliyle Müslüman kalmışız elhamdülillah. Bin sene onun kontrolünde. Efendi Hazretlerimiz yüz müceddi, böyle yüzlük müceddiler var. Bir de bin. İmam Rabbani diyor ki 100 mücedditleri ile 1000 arasında 1000 müceddini tektir kendisi. Onu da benim demiyor. Ama 1000'in başında gelen diyor. 1000 müceddini arasında ne var? 100 ile 1000 arasından kadar farktan daha fazla fark var. Yani Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemden sonra ondan büyük bu makamda kimse yok. Abdülhakim Arbasi hazretlerinin beyanı ve çile, sahabeden sonra en büyük veli. Muhammed Mazhar Efendi'nin torunu, büyük zattı vefat eden ben bizzat ondan duydum. benim dedem derdi mahşerde Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanı başında en yakınında görevli böyle büyük bir velidir şimdi onun kabri şerifini bekleyen orada röbet tutan, siflerin arasında bu aileyi koruyan, kabri şerifini muhafaza eden, temiz tutan orada zikir yapan, hadbi şerif yapan, hizmet eden torunları Halife Yahya Efendi Hazretleri gelmişti 6-7 sene, sene evvel Buraya da gelmişti O vefat etti gider gitmez i̇mam Rabbani yanına gömüldü bari. O açıkça görüyordu i̇mam Rabbani 3 saat kabrişenikte oturuyordu, görüşüyordu keşke açıktı Şimdi onun oğlu hadi Muhammed Sandık Efendi Manevi hal ona intikal etti Orada vazifeleri o yürütüyor Sizlere inşallah ben de Bu i̇mam Rabbani hakkında hayatı, cihadı ve eseri Bu kitapta burada temin edebilirsiniz Mutlaka bu kitabı da okuyun bunu yazan Hocaefendi vefat etti, Allah rahmet etsin. Güzel şeyler yazdı, bundan istifade edin inşallah. Mutlaka şefaatine nail olmak için. Torunları da size e, üşüşmeyelim. Onlar da yorgun, çok programda herkes ziyaretlerine geliyor. Çok cemaatlerle, cemaatlerin liderleri, İmam Rabbani dedim. herkes ona bağlı. Çok ilgilendiler, Allah razı olsun. Kendileri onun için yorgun olduklarından bir kusafa ve şey, izdiham istemediler. Ben dedim gelin yüzünüzü görsünler. Bir dua edersiniz. Duanızı alsınlar. İmam Rabbani himmeti, esintisi Serhent'ten gelsin inşallah. Böylece dua yapacaklar. Bu kadar. Ondan sonra siz hücum etmeyin bu tarafa doğru. Namaz oluyor zaten. Namaza geçirecek inşallah. <gülüyor> أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله الرحمن الرحيم الله وبركاته the we find the blood of love here for everybody? Alhamdulillah. Imam Rabbani, we are together with the We are very happy what we find here, we cannot describe it by words. söyleyecek kelimeler bulamıyoruz imamlar abalar hazretlerinin sevgisini burada gördükçe bunu kelimeler bulamıyoruz. çok mutluyuz forget the hospitality what we received there from everybody burada karşılaştığımız mesela, hiç unutamıyoruz unutamayacağız çok memnun olduk ve would like inviting to all İnşallah biz sizleri Imam Rafa Hazretlerinin katı bekliyoruz. Oraya davet ediyorum. İnşallah. So little word I thanks for all of you. we will again inshallah. Fazla vakit istemiyorum. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. We feel so proud that the spirituality is everywhere here. We cannot answer what we see here about the spiritualism every dear sizlerden gördüğümüz bu yakındı gittiğimiz zaman herkes anlatacağız nasıl anlatacağımızı da inşallah bilemiyorum şu anda. Son inşallah with this small words with the small lines we are finishing. inşallah will be dua asker. Şimdi Muhammed Sadık Bey dua edecek. Ben burada sözlerimi bitiriyorum. Bu kısa sözleri inşallah e, nimetini, hikmetini görürsün. İnşallah. Ben de inceyeyim. Ben de inceyeyim. Ben de ya mu'allim amin alhamdulillahirabbil alamin amin wa la hafd lil amin wa salatu wa salam ala rasulil nabiyil amin ala ala amin لَذَنُ دُنْيَا بِهِ مِنْ جَمِيعِ الْأَحْوَادِ <سؤال> وَالْأَعْفَادِ آمين وَتَقْبِلْ لَنَا بِهَا مِنْ جَمِيعِ الْحَاجَاتِ آمين وَتُطَهِّرْنَا بِهَا مِنْ جَمِيعِ السَّيِّئَاتِ آمين وَتَرْفَعْنَا بِهَا عَنْ دَغَاوِ سُوءٍ Allah bize mürim ومن ı salāh ve min zulm-i ayyaﬂına ve dakk-ı duāa. Amin. Rabbana fidli ve li waāliyā wa وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر آمين وقنا وقنا عذاب السيئ لا تضع فوقنا حبونا غادر ابن خلديد نواحقنا من جديد انقح آمين تقبلت رب العالمين آمين ربنا وكنا عذاب الله امين اللهم اني اسالك العفو امين العافيه امين والمغفرة الدائمه آمین یا فاضل حاجا آمین یا کاشف المحمات آمین یا ذافیۃ بدیہ آمین یا شرف الممرا آمین یا الله ہمارے گناہوں کو معاف اپنی پناہ میں رکھ اپنی حفاظت میں اللہ ہمیں ہر مصیبت کو جوتی رہا فرمایا اللہ سب کے نیک جائز مرادوں فرما آمین اللہ کے بیماروں فرما آمین تندست فرما آمین پریشان حالوں کی پریشانیوں کو فرما فرما آمین شاہد فرما آمین حلال దే올లాదన్ కేర్దార్ దొకున్ దేక్ ఆహ్ సాహెబ్ నా ఆమీన్ ఇస్కీ దౌలత్ అతా ఫర్మా ఆమీన్ ఇమాన్ కి దౌలత్ అతా ఫర్మా ఆమీన్ బాద్ హమే ఇల్మ్ ఇన్ రాఫి అతా ఫర్మా ఆమీన్ యా అల్లాహ్ హమే హఫ్జ్ फरमा आमीन हम सब पे अपना हैं हैं जिद्द पे डूबे हुए हैं या में हाथ हमारे अमल लायक नहीं कि में के کے وسیلے کے محتاج ہیں اے اللہ تو بندوں کے وسیلے کی داد بخشے یا اللہ کو پورا فرما آمین ہماری ایمان کی جان کی آبرو عزت کی حفاظت فرما آمین سے بچا ہمیں آپ کی فرما آمین غریب کی توفیق فرما اللہ intezaal se ya Allah ya habib ya nashbandi ya ghudit ya Allah Allah hai habib ya Allah sab log ko sun Allah na bahut ne duaon ke liye kaha Allah ya Allah ko Allah ko فضلات تقبل من الله ان كنتم تسلمون وعلينا ان كنتم طلاب رحيم ا ا ا ا ا Hazretleri, âmisi Muhammed Hübeyr Efendi Hazretleri, o da damatların enişteleri Hafız Efendi, Muhammed Sadık, ismi İmam Rahman Hazretleri'nin oğullarının ismidir, hep adları Muhammed'dir, hepsinin adı İmam Rahman'dan derleri Muhammed Sadık, Muhammed Hübeyr, hep Muhammed Masum, Muhammed Seyfettin, hepsini böyle takmış, veba salgınında vefat etmiş Hacı Muhammed Sadık Hazretleri, onun hürmetine kim dua ederse hastalık, veba, salgın, bulaşınca hepsinden kurtuluyor. Rabbani oğlu hürmetine. onun adını taşıyor onların oğulları, onların torunları. Çok büyük dualar etti size. Anoğrupa Ki Rabbani Hazretleri hürmetine onu sevdiğiniz için, onu vesile ederek Nakşibendi silsilesinin hürmetine ne niyetiniz varsa Allah versin dedi. Belki de son nefeste imanımızı kurtarırsak bile bu duadan olabilir. <Gülüyor> Böyle büyük bir, bir dua yaptı. Üst dua için çocuğumuza Arapça ayetlerden yaptı. Sonra kendi hitlisaniyle yaptı. Ee, ve bütün dualar inşallah yerini buldu. Misafirin duası reddolmaz. Meşahidimizin parçalarıdır. Silçilemizin parçalarıdır. İnşallah sereh ziyaretlerini artıracağız. Siz de nasihlerin arasında 70-80 kadar bir kişilik ailedirler, bütün etraf kafir dolmuş, yeniden canlanacak İmam Rabbani orası inşallah, e Buları unutmayacağız, yardımlar göndereceğiz inşallah, kurbanla da kurbanlar gönderilecek inşallah, böyle kendilerine söz verdik, irtibatı kesmeyeceğiz, her ay, iki ayda bir onları arayıp sorup orada ilgileneceğiz inşallah, sizlerden giderseniz kendilerini orada bulursunuz, Allah hepimize İmam-ı Rafani Hazretlerimizi ve silsilemizi tekrar tekrar ziyaret nasip eylesin. Allahu ekber. Ruhul Muhammed sallallahu aleyhi ve asame şahina kavuşsun. İmam-ı Rafani müceddid Ahmed İmam Muhammed Masumay ulu'z-zül-kavliyor, İmam Muhammed Şeyh uli'l-beraket Ahmed ve şâtizira, meşayihina hazretleri ve has Al-Fatiha, Allahümme, Allahümme ve Celle, Salve ve Sebalik, Kâle şehidina, Fahmetin nebiyin ummi, El-Habibil alil kadri, El-Hazimil al al aleyke salatu vesselam aleke sayyidena muridin lahi subhanhu ve rabbil alemi teamma al-sukun selamun alel murselin alhamdu alamin fatih